Efendim efendim. Türkler adı onlar Türkler Ömer Pekin'le hurafe avcıları. Ömer Pekinli Ömer Pekin avcıları. Ömer Pekin Değer dinleyenler, saygıdeğer dinleyiciler, herkese iyi bir gün ya da iyi bir gece diliyorum. Neden iyi bir gün veya iyi bir gece diliyorum? Diliyorum çünkü program gündüzde yayınlanıyor, gecede. <gülüyor> değer dinleyenler, Türkiye'deki düğün kültürü birçok kurafe içermekte. Mesela yatak odasını kız tarafından alması, erkek tarafının, kız tarafının tüm kadınlarının düğünde saçını yaptırması, kara gecesinde gelin ağlatılması, gerdeğe girmek üzere olan damadın sıkıntıdan yumruklanarak Odaya sokulması bunlardan sadece birkaçı. Geri geldikçe bunları araştıracağız. Bugünkü rahibimizse gelin ata binmiş, yanasip demiş. Gerçekten öyle demiş mi? Tabii daha önce söz her zaman olduğu gibi yine hafta. <gülüyor> beyefendi beyefendi e, Ay, bismillah korktum bir ya. Gelin ata binip yanasip der mi? E, ata binin cami ata binmeden önce mi? Valla bunu düşünmemiştim, bir sorup gelelim. Tamam, siz sorun, ben bekliyoruz burada. Adama bak ya, hem hurafe avcısıyım diyor, hem de hurafenin adını tam olarak... Beyefendi, beyefendi <gülüyor> e, öğrendiğim ata bindikten sonraymış. Öyle mi? Ha tamam o zaman, e, soru neydi? Gelin ata binip, ya nasip der miydi? E, Valla aslında bilemiyorum yani bunu genelde geline sormak lazım ama gelin görün ki mecbur kalıp bana sordunuz. Yani mesela bir tink tank yapalım diyorum ki yani neden damat ata binmiş ya nasip dememiş de bunu gelin demiş. Bence bunu sorgulamak lazım kanısında. Teşekkür oluyorum. ediyoruz beyefendi. Estağfurullah. soru var mı? Yok Bırak hanımefendiye soracağım. Öyle mi? Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi affedersiniz ee, bir sorum olacaktı. Daha önce gelin oldunuz mu? İyi, oldu. Peki gelin oldunuz. Gelin olunca ata binip yağ nasip dediniz mi? Yuh demedim. Bizim düğünde düğün arabası vardı. Ben ona bindiydim. Ama ya nasip dedim mi hatırlamıyorum valla. Böyle çocuklar arabanın elini kesmişti. Bahşiş vermiştik onlara. Ömer <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyenler, müzikten de anlaşıldığı üzere şu anda bir düğündeyiz. Gelin kızımız yanımızda. Merhaba gelin hanım. Ay merhaba. Şimdi ata bindiği sıradaki hissiyatlarını alacağız. Bakalım gelinimiz ata binince ya nasip diyecek mi? Tabii onun öncesinde at gerekiyor. Ekibimiz şu anda at getirmeye gitti. Biz atı beklerken gelin kızımızla muhabbet edelim. Ee, hanımefendi merhaba gelin hanım. Ay merhaba. Siz de damat oluyorsunuz herhalde. Evet ben de damat. Güzel damatlarla ilgili bir hurafı olunca sizi kullanmak isteriz beyefendi. Çok sevinirim tabii tabii. Gelin hanım damat bey izninizle gelin hanım şimdi ata bindiğinizde ya nasip deyip demeyeceğinizi ona ilgili ona dair bir deney yapacağız. Şimdi arkadaşlarımız bir at ayarlamaya gittiler çalışıyorlar. Nasıl heyecan var mı? Çok. Sizi ailecek çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz e, gelin hanım. At geldiğinde e, daha net fikirlerinizi alacağız. Ama daha önce şunu sormak istiyorum. Ata bindiniz mi? Hayır ilk defa bineceğim. Hatta canlı olarak hiç at görmediğimde de diyebilirim yani. E, binince yağ nasip demeyi düşünüyor musunuz bayan? Düşünüyorum tabii. Biner bilmez yağ nasip demek var aklımda. Ha işte atımız da geldi. E, gelin hanım e, buyurun. Ata binin. E, dur oğlum dur. Dur. <gülüyor> Gelin hanım e, buyurun e, atabinin e, dur oğlum dur e, dur. <gülüyor> dur de <gülüyor> evet miyenler evet gelin şu anda ata biniyor bakalım ne diyecek e, dikkat dikkat et hayatım aman aman e, evet şu anda kayıttayız başlayın gelin hanım de Evet dinleyenler ata bindi gelin ve deh dedi. Demek ki gelin ata binmiş, ya nasip dememiş, deh demiş. Böylece kafaları meşgul eden bir hurafeyi daha aydınlattık değerli dinleyenler. Deh! Ömer peşinde hurafı aldı. <gülüyor> ya ne yaptınız da ben öyle at karımı kaçırdı e, karıdı? E, gelini kaçırdı değerli dinleyenler. Koşun değerli dinleyenler e, sakin olun efendim At aldı kaçtı ama gelir merak etmeyin. Ne demek, lan benim, ne demek ben gelim ben, ben? Ne demek ben benim bunlar ne bir kaç sene geçti? Değil mi yani? İmdat, bahri alamaz. Ömer Pekin'le hurafe Pe alıcı. Perişan FM. Perişan FM. Türk Türk Radyolar. Türkiye radyoları. Türkiye radyoları. Türk radyoları. Perişan efendim.